Açık Radyo 94.9 Ve Açık Radyo'da olduğunuzu bir kez daha hatırlatalım. Saat 13.45 ikiye çeyrek var ve sürekli olarak olağan dışı haber radyosu olarak formatına bürünmek zorunda kaldık. Çaresizlikler çağrı açar ama bunu da yerine getirmeye çalışıyoruz. Şimdi bir telefon hattımızda bir çarşı grubundan Özgür Özgülgün var. Biraz daha, biraz daha ha. vaktimiz varmış bu ba bağlantı için. Tamam, bağlanamadık evet. o zaman. Peki, biz devam ediyoruz. Durumla alakalı ilginç haberler de gelmeye devam ediyor. Bir anetten bir haber var. Polisin ok meydanında gerçekleştirdiği müdahale sonrasında 16 yaşındaki BE başının arkasında gaz bir -şey darbesiyle yaralanmış, ameliyat olmuş ve durumu ağırmış. Avukat Karatan'a hastanedeki polisin çocuğun giysilerine el koyduğunu ve geri, alı, geri aldıklarını söylemiş. Alınmış elbiseler ama böyle bir durumdan bahsediliyor. Ayça Söylemez'in haberi bu. Ee, İstanbul Ok Meydanı'ndaki polisin son saldırısında başının arkasından gaz gaspişeyle yaralanan 16 yaşındaki BE hastaneye kalbi durmuş olarak getirilmiş. 16 yaşında. Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan BE'nin durumu ağırmış. Hayati tehlikesi varmış. Avukat Evrim Deniz Karatan'a bir anete yaptığı açıklamasında hastanede polisin BE'nin giysilerine el koyduğunu delil niteliği taşıyan giysileri geri almak için çabaladıklarını belirtmiş. Bu çabaların ardından da giysiler BE'nin ailesine geri verilmiş. Böyle bir durum varmış ok meydanında. 16 yaşındaki bir çocuğun kalbi olarak getirmiş. ne zaman getirilmiş. olmuş? akşam mı? Bu pazar günü yani 16 Haziran 2013 pazar günü yani bugün saat 13.19 itibariyle düşen bir haber bu. Anladım da yaralanma olayı herhalde dün gecede. Onunla alakalı bir bilgi yok. Zaten şu anda bir çatışma durumu da olmadığı için. Devam ediyor çatışmalarda. Devam ediyor. En son Ergenekon bu, Caddesi üzerinde. E, ama bu çatışmalarda vardı. mı olmuş yoksa dün akşamki haberlerden biri mi diye sordum. Neyse yani onu daha sonra da öğrenebiliriz. Fakat bu şimdi verdiğimiz bu haber aslında dün. E, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun söylediklerinden çok farklı bir durumu yansıtıyor. Biraz önce de İnsan Hakları Derneği'nin açıklamasında da söylendiği gibi vali gerçekleri yansıtmıyor. Yani şöyle bir şey gazetecilerden yaralı olmadığını söylediniz. Ambulansların gelip gittiğini görüyoruz yaralı var mı sorusuna yaralı yok demedim takip edilemedi herhalde diye bir cevap vermiş. 29 yaralı var ama ağır bir vaka yok. Bu rakamları size daha da küçük verebilirdim ama biz halkımızdan hiçbir şey saklamayacağız diye yani yalan söylememekle e, övünüyor e, bu durumda. <gülüyor> vali Mutlu. E, Bunları takip ediyoruz, sizlerle paylaşıyoruz demiş. Halbuki şimdi senin söylediğin başının arka tarafından ağır bir kapsül evet. herhalde. Evet, gaz bombası kapsülü. Gaz bombası kapsülü ile yaralanan bir kişinin durumu Vali Mutlu'nun söyledikleriyle tam bir tenakus halinde çelişkiyi yansıtıyor. Evet. Durum bu. Durum bu daha önce yaptığımız bir röportaj vardı Ali Rıza Tiryaki ile beraber yaptığımız röportaj bu, tekrardan kulak verebilme fırsatı bulabiliriz. Bunu yayınlamamıştık zaten. Yayınlamamış. Hayır yayınlamamıştık zaten. Yarın yayınlamayı düşünüyorduk ama bu olan üstü durumlar karşısında evet. şimdi söyleyelim çünkü bu arada Sağlık Bakanlığı'nın da dünya tarihinde benzeri görülmemiş denebilecek bir uygulamayla Sağlık Bakanlığı'nın bizzat e, hastalara, e, yaralılara ve zor durumda olan insanlara doktorluğun bir numaralı ilkesi olan her, bütün doktorların yardım etmesi ilkesini hiçe sayan bir şekilde yardım edenlere bu <gülüyor> revir denen e, e, yapılan revirlerde de e, kondurulan revirlerde de hasta ve yaralılara yardım eden doktorlara Kimlere nasıl, ne zaman yardım ettiniz açıklayayım finan tarzında sorular bu Öncelikle bunun doğru bile olduğuna inanmakta güçlük çekmiştik. Bir Sağlık Bakanı kendisi de doktor olan bir Sağlık evet. Bakanı'nın bunu nasıl söylediğini doğru mu değil mi diye sormuştuk. Ali Rıza Bey de bunu bize anlattı. Evet Açık Radyo'dayız ve programcılarımızdan... Ali Ali Tiryaki ile beraber çok son zamanlarda dikkatimize gelen önemli iki konuyu şöyle kendi uzmanlık alanına da giriyor. Program konusunun çerçevesi içine de giriyor. Ve dikkatten de kaçmış olabileceği kaygısıyla muhakkak konuşmak istiyoruz. Bunlardan birincisi Sağlık Bakanı'nın doktorlara ve sağlık çalışanlarına bu Gezi Parkı'nda ki revir kurup yaralılara, hastalara müdahale etmelerine bir çeşit soruşturma açılacağını gösteren, ben ilk bakışta gözlerime inanamadığım, gerçek olmadığını sandığım bir belgeydi. Önce bunu bir sormak istiyorum size. Evet. Ben görme fırsatı buldum internet artık her şeyi çok çabuk ulaştırıyor ee, önümüze bir şey var ee, belli ki bir soruşturma açılmış bir baş denetçi e, tabip odası başkanlığına bu e, özetle söyleyeyim hani lafzını tekrarlamaya evet. gerek yok hani ne haklı nasıl e, revir açarak e, hizmet sunuyorsunuz e, yapılan iş mesleki olarak doğru mu kayıt tutuyor musunuz anlamına gelen sorular soruyor. evet. Tabii her şey olağan tırnak içinde altını çizerek ve vurgulayarak söylüyorum. Olağan zamanın şartları içinde düşünülse tabii kimse sokak başında revir açarak insanları tedavi etmek istemez yani. Bu <gülüyor> burada bir şey çıkmak lazım yani akıl akılla ilgili bir problem doğuyor. bir kere olağan dışı bir durum yaşadığımızı, bir afet yaşadığımızı kabul etmemiz lazım. Evet. Yani bu afet insan eliyle yapılmıştır, başka bir şeydir. O o ayrı konu ama e, sonuçta ortada olan şey afettir. Biz hekim olarak bu işe böyle yaklaşmak zorundayız. Neden afettir? Çok kısa sürede çok fazla sayıda insan etkilenmiştir, yaralanmıştır. Olağan zamanın sağlık hizmet sunucularının kapasitesi yetmemektedir. Yani burada tabii Sağlık Bakanlığı'na şeyi sormak lazım. Yani büyük bir yurttaş grubu. Böyle bir toplumsal olay nedeniyle ee, mağdur olduğu zaman yaralandığı zaman incindiği zaman o zaman mevcut hizmet kanalları ve e, Araçlarıyla yetişilemiyorsa aslında onların böyle bir şey akıl etmesi gerekiyor. Kendilerinin yapması gerekiyor. Tabii yani, yani halk aldığı sorunu şeyi beklemeden değil mi? Ee, o, Normal bir devlet yap, yapılanması içinde. Benim e, gereken yani çok şey. kısa kısa temaslarım oldu ama gözümle gördüğüm tanık oldum yani şurada kaba taşta. Daha bir şeyden çıkmadan tekneden inmeden su hadi e, tolere edilebilir bir şey mevsim uygun ıslandığınız önemli değil ama korkunç ölçüsüz çok yüksek dozlu bir gaz e, oradaki artık eğlenceli diye bir olay kalmıyor sokakta bulunan bütün yurttaşlar. Böyle bir konuya duyarlı olan çocuklar hamileler yaşlılar belki astım problemi olanlar insanlar sokaklarda ben hekimim ben şimdi böyle bir olayla karşılaşınca nasıl yardım etmekten kaçınacağım bu ifadeler hani hakikaten insanı incitiyor yani yurttaş olarak da meslek mensubu olarak da buradaki tarif çok ilginç. İstanbul Gezi Parkı'nda devam eden yasa dışı gösterilerde yaralanan şahıslar. Yani bu şahıslar Suçlu bu ülke... <gülüyor> yani, Suçlu Yani bu benziyor. böyle bir hizmeti hak etmeyenler gibi bir alt metin içeriyor. Bu şahıslara sen nasıl yardım ediyorsun anlamına geliyor yani. Teşekkür etmeleri gerekirken bir hizmet yetmezliğinin doğduğu bir zamanda... ...yani inisiyatif aldınız... Çünkü hemen sorarlar yani siz hangi e, e, izin aldınız mı diye. Biz mesela deprem zamanı da bizim arkadaşlarımız Büyük Marmara depremi olduğunda, Van'da deprem olduğunda, Senirkent'te sel olduğunda, Kuzey Irak'tan göç olduğunda aynı enerjiyle, aynı e, donanımla gönüllü olarak gittiler ve sağlık hizmeti verdiler. Biz deprem zamanı kamu toparlanana kadar neredeyse bir ay boyunca sağlık hizmeti verdik. Niye bize o zaman kimse gelip e, kimden izin aldınız diye sormadı. Yani bu, bu bir kere işi böyle bir yere oturtmamız lazım. Yani bu olağan zamanın bir, bir ölçüleriyle değerlendirilecek, olağan zamanın kurallarıyla anlaşılacak bir iş değil. Ortada bir olağandışı dışı durum var. Ortada gerçek anlamıyla bir afet var. Bir kere böyle bir durumda insani dayanışma esas ödev. Hekimlerin e, uzağa gitmeye gerek yok. Hani Hipokrat yemini e, öyle hani e, yasa dışı gösteriye katılan şahıs diye bir kategori yok yani, Asla kabul yani hem uluslararası bütün tarihsel tarihten bugüne gelen uluslararası normlara da aykırı bu yani normal vicdani yardım her türlü insani kaygıyı bir kenara bırakmış gibi görünüyor bir de burada bana tuhaf görünen şeylerden biri de belki de o kadar tuhaf değil Yok sayıyorlar zaten böyle bir olay gezi parkını hiç bir gözlerini kapatıp tekrar açtıklarında boşalmış görseler tamam hiç olmadı diyecekler. Türkiye Cumhuriyet tarihinin muhtemelen en büyük ayaklanması kitle ayaklanması ve bütün illerde irili ufaklı şehirlerde olmuş bunu yok sayıyorlar yani. Bir de üstelik buna yardım en önemli vicdani ilk akla gelen vicdani yardım işlerini yapan dayanışmayı yapan doktorları ve sağlık personelini itham etmek ve haklarında soruşturma başlatmak hakikaten insanın aklını başından alıyor diyebilirim. Burada e, halk sağlığından sorumlu olan kamu otoritesinin e, olaya kuş bakışı bakıp bu olaylarda Kimlerin nerede kitlesel olarak etkilendiğini, yaralandığını monitörize edip oralarda yardıma ihtiyaç duyan insanlara hangi kaynakta nasıl ulaşırım diye harekete geçiyor olması lazım. Kızılay'ın gelip belki çadır kurup o çadırlardan bu yurttaşlara yardım ediliyor olması lazım. Yani bu eksikliği, bu ihtiyacı siz görmez, bu ihtiyacın meşruiyetine, insani olarak yani vazgeçilmez olmasına siz hürmet etmezseniz, bunun sorumluluğunu yerine getirmezseniz, meslekten kaynaklanan sorumluluk yeter. Hekim acil yardım ihtiyacı duyan hastaya yardım ederken kimseden izin almaz. Evet Ali Rıza Tiryaki ile programcı dostumuz hekim. Yaptığımız bir konuşmada her şeyin bütün kavramların birbirinin tersine döndüğü allak bullak olduğu şallak mallakta diyebiliriz bir durum yani bir doktor olan kendisi de bir doktor hekim olan sağlık bakanının Doktorların en temel birinci görevi olan bir konuyu niye yaptınız diye de kendi doktorları hakkında soruşturma açacak duruma geldiği bir tersine dünyadan bahsediyoruz. Bunları daha çok konuşacağız. Bütün bunlar tarihe geçecek. Şu anda tarih yapılmakta zaten, yazılmakta. Açık Radyo 94.9